أعود إلىهم من شكلنا وزم سجنا وحنى وقفي. إن الحمد لله من, من, من شروه أنفسنا. ومن سيرات أعمالنا فلا مبيلاه، وما يُبله فلا هديلاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عز ورسوله الصعيد منا <تصفيق> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقته من نفس واحدة وخلق منها زوجها وغث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رفعبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سهلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جروبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعض فانها صفة حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر القرون قمت تابعا وكل ضلالة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة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 De ki şeytan insan hakkında bir zana sahiptir. Şeytan şöyle zannetmişti, demişti ki Allah azze ve ve aleetteki Ben onlara öyle oyunlar yapacağım ki sen o insanların çoğunu sana şükreden bulamayacaksın. Çoğu sana karşı köle olacaklar. Başka bir yerde Allah dedi ki fil ve uzay ginen neler umkil ve Onları yer yüzüne süsleyeceğim. Yeryüzünde senin ne kadar yasakın varsa insan olurlar süsleyeceğim ve onların bir çoğunu da saptıracağım bu süslemelerimle demişti. Çünkü bu şeytanın zanı insan olurlar üzerinde bu tip emelleri var. Peki bu zanlında şeytan haklı çıktı mı veya da haksız çıktı mı? Burada demişti ki Allah azze ve cennet şöyle diyor: ولقد صدق عليه البليس ظنه فتبعوه إِلا كافر من المؤمنين. Kasem olsun ki, yemin olsun ki.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 Peygamber bize demişti ki Allah Celle, kıyamet gününde Adem Aleyhisselam'a diyecek ki ya Adem Adem Aleyhisselam diyecek ki hadi bir cevap ver yani senin emredeni icabet ettin. Ne istiyorsun? Buyur yarabı. <gülüyor> Allah diyecek ki akşerin vahsenler ateş topluluğunu çıkar yarab. Adam Aleyhisselam şaşıracağım. Vana vahsenler yarab, ateşin ehli kimdir? Ateşin topuluğu kimdir? Allah Azze cevap Her bin kişiden 999'unu kendi zürriyetinden ateş için çıkar diyecek. İşte Peygamberimiz diyor o andır çocukları tıkkıyamlayacağı, hamile kadınların çocuklarını düşüreceği, emzilli annelerin emzilli çocuklarını fırlatacağı ve insanlar sarhoş olmadığı halde, dışarıdan bakıldığı zaman sarhoş gibi hareket ettikleri an, işte Allah Azze ve Celle'nin Âdem Aleyhisselam'a bu sözleri söylediği andır. Öyleyse kardeşler, biz şeytanın oyunlarından bahsettiğimiz zaman,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 şeytanın oyunlarına karşı koyabiliriz. Onu da anlatmıştık. Demiştim Allah Azze ve Celle, şeytanla Adem Aleyhisselam'ı Havva Annemizi cennetten kovduğu zaman cennet onlara şöyle dedi: derim. فَإِنَّا يَعْتِيَنَّهُ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَبُولَانًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Sizi yer yüzüne gönderiyorum ama sizi baş, başıboş bırakmayacağım. Size denilen bir idare gelecek. Bu idareten kasıtımız nedir kardeşler? Ya kitaptır. Velâ o Bunun dışında falan bütün yollar, levâ bütün yollar hevestir. Bir kitap gelecek, velâ sünnet gelecek. Sizden kim benim kitabıma uyarsa, şüphesiz ki ona korku da yoktur, şüphesiz ki ona üzüntü de yoktur. Başka bir surede ise Allah da demişti ki: "Feimme yetî enkum minnî budd, famen kadâ buddâ, fele yedillu ve le yesha." Ben nesbi gelecek evet. benim hıvaratıma uyarsa, o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 Birinci olarak da Musa Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın yanındaki gencik kıssasını size örnek olarak verecektir. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam yolda giderken o gence dedi ki ''Âkina gada'ana lakad naqina min seferina hâza nasabak'' Bize gideceğimizi getir, acıktık. Çünkü biz bu yolda çok yorulduk. Bize yorgunluk hitap ettik, biraz yemek yedik. Çocuk döndü Musa Aleyhisselam'a dedi ki ''Kâle arayta iz eveyna ila s-sahrati fâinmi yasîfil hûd'' Hatırlıyor musun ey Musa? Hani biz bir kayanın diline oturmuştuk, kayalar sarılmıştı. İşte ben orada balığı unuttum. Wa ansanihu illa şeytanu anfukurah. Onu bana unutturan tek şey şeytan dedi. Yani şeytan Musa Aleyhisselam'ın yanındaki o gence balığı unutturan, o balığı orada unutturan şey şeytandır. Bunu Allah söylüyor. Allah Peygamberini hitap ediyor. Enam Suresinde diyor ki.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 وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَارُ فَلَا تَقْحُنُ دَعْلَ الزِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Şayet şeytan sana unutturursa e Muhammed, yani böyle bir kavimle oturmaman gerektiğini şeytan sana unutturursa eğer hatırladıktan sonra zalim olan kavimle beraber oturma. Bakın kardeşler, bir peygamber zikrettiğim kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve şeytan ona unutmaması gereken şeyi unutturabiliyor. Allah nereden diyor eğer şeytan sana fısıldarsa hatırladıktan sonra zalim olan kavimle beraber oturma. Hatta Yusuf Aleyhisselam dikitarların katasinin cezağından çıkarken onlardan bir tanesini tuttu. Waqa'a lillazi dhanna ennehu lajih min rubbil kurni 'inda rabbih onlardan kurtulacağını zannettiğine dedi ki beni Rabbinin yanında hatırla. Yani kralın yanında gittiğine dedi ki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 Peki şeytan bizlere neyi unuturur kardeşler? Bir, en çirkini ve en tehlikeli olanı şeytan insana Allah'ı unuturur. Şeytan insana Allah'ı unuturur. Soruyorum size kardeşler, Allah Azze ve Celle unutulabilecek bir varlık mıdır? Şöyle onun isimlerine, şöyle onun sıfatlarına bir bakın, İsimlerini ve sıfatlarını bir düşünün. Vallahi onun nankör olmasa bir saniye dahi Allah Azze ve Celle'yi aklından çıkarmaması gerekir. Baba şeytan insanın saadetinin Allah'ı hatırlamada, insanın zavalının ve hussalının da Allah'ı unutmakta olduğunu bildiği için elinden gelen bütün yollarla insanı Allah'a devşedeye çalışır. Bakın Allah Teala'nın bir ayet söylüyor. Ve şeytan insanlara unutturmak suretiyle insanları kendi izli kendi batısına yapar. Şimdi mesela diyelim ben size desem ki bir Kur'an içerisinde İzzullah vardır. Böyle İzz şeytan vardır.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 Şeytan onların kendi kontrolü altına aldı. Ne yaptı peki? فَاَنْسَاءُنْ ذِكْرَ اللّٰهِ Onlara Allah'ı zikretmeyi, onlara Allah'ı anmayı, onlara Allah'ı hatırlatmayı unutturdu. اُولَٰهِكَ حِزْمُ الشَّيْفَاتِ İşte onlar şeytanın partisinin ta kendileridir. Şeytanın üzerlerinden kontrol kurdu. Ve Allah Azze ve Celle neyi zikretmeyi unutturduğu insanlar, işte onlar şeytanın partisinin ta kendileridir diyor Allah Azze ve Celle. Ye. Öyleyse kardeşler, Başımızdaki en büyük musibet, en büyük kalise insan olun Allah Azze anmayı unutmasıdır. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle kendini unutan insanlardan bize bahsediyor. Bir takım insanlar Allah Azze ve unuttular. Ve bunun karşılığında Allah onlara iki büyük musibet verdi. İki musibet de dünya ve ahiret saadetleri yerde bir etmek için yeterlidir. Bunlardan birincisi Allah diyor ki, <gülüyor> Onlar Allah Azze ve Celle'yi unuttular, Allah Azze de onları unuttu. Onlar Allah Azze ve Celle'yi unuttular, Allah Azze de onları unuttudur. Bakın kardeşler, itikat olarak bir insan Allah unutmuştur derse, Allah Azze eksik Celle'ye eksiklik dolayı Allah muhafaza itikatında sattıklık oluşur. Allah Azze ve Celle'yi unutmaz. Musa Aleyhisselam Firavun'a ne demişti? لَا Rabbi, رَبِّي وَلَا يَنْسَى benim Rabbim şaşırmaz da, benim Rabbim unutmazlar. Allah Azze ve Cette de ne demişti Müslümanlara? وَمَا كَانَ عَبُوكَ نَسِيَّا Ey Muhammed! Senin Rabbin unutkan olan bir Allah değildir. Senin Rabbin unutacak bir ilah değildir. Peki Allah nasıl unutur insanları? Unutmaktan kasıt burada terk etmektir. <gülüyor> Çünkü unutmak, Arap yol adında iki manaya gelir. Bir manası insanın hatırında olan bir şey, zihninde olan bir şey unutmasıdır. Öbür manası ise insanın terk etmesidir. Bir insan Allah azze ve celle'nin unutuğu zaman Allah bunun karşılığında insan olununu unutur, yani insan olununu terk eder. İnsan terk etmesi ne demek Şudur, yani Allah insanın üzerindeki desteği çekip alır. Allah insanın üzerindeki desteği çekip alır. Şimdi ben size soruyorum kardeşler, Allah azze ve celle de bize yardım etmesen, Allah azze ve celle bize hayran muafak biz kendimiz nasıl hayra muvaffak olacağız? Biz kendimiz nasıl Allah'ı razı eden amelleri yapacağız? Bu mümkün olan bir şey değildir. İnsan kendi nefsiyle baş başa kaldığı zaman, insanın Allah'ı razı edecek amelleri yapması bu mümkün olan bir şey değildir. Rabbi seni alacak, Rabbim seni kendi yardımı altına alacak, Rabbim seni kuşatacak, sana merhamet edecek. Sen ancak bu şekilde Allah'ı razı edenlerin razı olacağı amelleri yapabilirsin. İşte insan Allah'ı unuttu mu? Hayatından Allah'ı razı edenleri çıkardı mı? Allah özel karşılığında insana diyor ki beni unuttun mu? Beni unuttun. Ama ben de seni unutuyorum o zaman. Seni terk ediyorum. Seni hayra muvaffak kılmıyorum. Kendi nefsinde baş başa kal. Kendi nefsinde ne yapabilirsen onu yap diye Allah insanı kendi yanından uzaklaştırıyor. İkincisi ise insana kendi nefsini unuturuyor Allah. وَلَا تَكُرُّ كَدَّذِينَ نَسُّلَّهَا فَاَنْسَاهُمْ أَلْفُسَهُمْ Takın ha diyor Allah. Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerine kendilerini unutturduğum insanlar gibi olmayın. İnsanın kendini unutması söz konusu olabilir mi? Yani mesela ben burada yolduruyorsam, ben yaşıyorsam kendimi unutmak mümkün değildir. Öyleyse Allah'ın burada kastettiği şey başkadır. Kastettiği şu İbn-i da dediği gibi insanın kendine faydalı olan şeyleri unutmasıdır. Yani sen Allah'ın ödevine izlik etmeyi, Allah'a anmayı Allah terk ettiğin zaman Allah sana seni unuturuyor. Yani insan hakkının muhasebesini yapmıyor. Ben kim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'a öveteyle benden ne bekliyor? bu işlemiş olduğum günahların karşılığının hesabını Allah'a nasıl vereceğim, Allah'ın bu kadar nimeti var benim üzerimde, bunların şükürlerini nasıl, hangi yolda eda edeceğim diye insan bunların hiçbir tanesini kendine sormak. Çok özür dilerim hepinizden. İnsan bir hayvan gibi sadece yer, içer ve cinsel ihtiyaçlarını karşılar. Zaten, İnsana hayvanda meydana gelen şeyde bu değil midir? Yani hayvan da bir ihtiyaçlara sahiptir, insan da bir ihtiyaçlara sahiptir. Peki ikisinin arasındaki fark nedir? Bir Rabbini hatırla ve şuurlu bir şekilde yaşar. Yani bir Allah'ın kulu olduğunun bilincinde olarak yaşar. Öbürü ise bunu bilincinde değildir, sadece yaşar, sadece nefes alır, sadece dünyevi ihtiyaçlarının karşılanır. Öyleyse sattan yaşar. Hayvanlarda aynı seviyeden kurtulabilmenin yolu şeytanın unutturma duvarına karşı mücadele edip. Allah Azze ve Dele'yi hatırlatmaktır. Ki insan Allah Azze ve Dele'yi unuttuğu zaman zaten biraz sonra sayacağın düşşemlerin de anası kişinin Allah Azze ve Dele'yi unutmasıdır. İkincisi ise şeytan insana ahiret birbirini unutuyor. Şeytan insana ahiret birbirini unutuyor. Ve kardeşler emin olup bütün peygamberler kendi etbalarını terbiye ederken mutlaka ahiret unsurunu kullanmışlardır. Çünkü insan nefsini ahiret kadar terbiye eden, sesgiye eden başka bir unsur yoktur. Neden? Çünkü insan dünyada başı boş yaşamak ister. İnsan hiç kimseye vermemek ister. Ve zaten insanı bütün problemlere, bütün günahlara, bütün isyanlara götüren de insanoğlunda var olan bu duygudur. İşte Allah insanoğlundaki bu çirkin duygu ahiretle terbiye etmiştir. Yani insana demiştir ki ey insan yaşadığın sana kâr kalmayacak günün birinde öleceksin <gülüyor> ve öldüğün zaman yaşadığın şu günlerin hesabını dakka dakka saniye saniye Allah'a zavreye değer vereceksin. Ki biliyorsunuz İmam Tifirci'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu açıkça söylüyor. Kul beş şeyin hesabını vermeden durduğu yerden bir adım daha yapamaz diyor Allah'a zavreye. Herkes kıyamet gününde beş şeyin hesabını Allah'a zavreye değer vermek zorundadır. Nerede yaşamış? Gençliğini nerede geçirmiş? ömrünü ne ne de harcamış, Allah'ın ödenlerinin verdiği malı ne de harcamış. Bunların hesabını tek tek Allah soracak ve bu sadece sana bana yönelik bir hitap değildir. Peygamberler daimuna hesabını Allah'a Ve zorunda. وَلَمَسْأَلَنَّ الْمَزِينَ اُرْصِيلَ Ve وَلَمَسْأَلَنَّ الْمُحْتَلِينَ Yemin olsun ki biz o gün hem kendilerine peygamber gönderdiğimiz insanlara hesap açacağız, onlara soru soracağız, hem de beraberinde peygamberlere soru soracağız diyor Allah. Kıyamet günü de peygamberler de dahil hiç işkence Allah'ın ölenlerin sorusundan ve sualinden vaat edilir ve bu metafor yani kıyamet insan olunan nefsindeki ahşerlikleri terbiye etmekteki en önemli yöntem belki en önemli aracı da burcu. Şimdi şeytan bunu fark etti. Şeytan biliyor ki insan olunanın terbiye olması lazım. Eğer insan Allah'ın onu yarattığı şekli üzere kalırsa insan bitmiş demektir. Terbiye olmazsa terbiye olmazsa insan bitmiş devamıdır.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 Çünkü dersi sürekli sizi kadrınıza tutmuş olurum. Yani bir adama unut unut unut demekle birşeyi unutturamasın. Onu daha fazla aklında unut tutarsın. Bir insana birşeyi unutturmanı yol eder, onun karşısına meşgul olacak ve meşgul olmak suretiyle de senin unutturmak istediğini bir şey koyasın önüne. Şeytan bunu da ne yapmıştır? Şeytan bunu dünya olarak payredenmiştir. Yani insanı dünyaya çekebildiği oranda, insanın Allah'ın bu akilet gününü unutturur. Ondan dolayı insan bir de dünya hayatının çirkin bir şey olduğunu, dünya hayatının faaliyet olduğunu, dünya hayatına kapılmamak gerektiğini Kur'an dinlerim ve sünnet aldığını çile çile bize anlatmıştır. Burada bir gaya vardır. Çünkü insanlar dünyaya fazla dalıp da ahiret gününü unutmasınlar diye. Bakın kardeşler dünya, dünya hayatıyla ilgili Allah Azze ve Cet de şöyle söylüyor. اَنَّنَا اَلَقُوا ذُّنْيَا لَعِبُوا وَاَقُوا يَعْنَهُ أَنَّنَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَعْبٌ وَتَطَاطُّهُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَانِ Bilim ki, dünya hayatı şundan ibarettir. Öyle zannettiğiniz gibi dünya hayatı çok önemli, zannettiğiniz gibi dünya hayatı çok değerli bir şey değildir. Dünya hayatıyla övründür. Ya eğlencedir, ya sizin birbirinize hava atmanızdır. Yani, işte benim evim var, benim var, bir bir karşı tekabül etmenizdir. Böyle olsan babanızın ve yaptığınız şovatmanızdır. Dünya hayatı bundan başka hiçbir şey değildir. Yani size şu anda lezzet veriyor ama ne diyeceğim diğeriyle düşündüğünüz zaman benim bu ettiklerimden başka bir şey değildir. Başka bir ayet aldığımızda Hz. Peygamber Peygamber'e diyor: Oydu ki, Muhterem hayat, dünya, keman, inen zemin, inen sema. Onlar dünya hayatında öyle Dünya hayatında neye benzediğini onlar anlar. Keman, inen zemin, Dünya hayatı Bizim büyük yüzünden indirdiğimiz bir suya benzer. Faqr ettiği nedeni arı, fa esbaha hajime tecrübe ediyor. karışmıştır su, ekine karışmıştır su, ekinler olgunlaşmıştır. Ondan sonra salamıştır. Bir rüzgar gelmiştir, okurmuş bütün ejinleri dağıtmıştır, gitmiştir. Vakıla Allah'a göre böyle bir şey muhtedir. Vakıla Allah azərevcənlərin şüphesiz her şeye yeter. Dünya Şöyle bir Allah Gök üzülmesi gelir, ekin'e değer, toprağa değer, ekin çıkar. Ekin'e bakarsın şaşırırsın. Hoşuna gider, vay dedesin. Çalıştığımız karşılığını aldın, Ondan sonra son bahar gelir, ekin'e kurur. Bir rüzgar gelir, var olan bütün ekinleri yerle bir eder, var olan bütün ekinleri dalta götürür. Dünya hayatı bir de demek istiyor Allah Azze ve Celle. Bir nöcisin gözlerinizi doyurur, öbür nöcis ise gözünüzü dokunur, gözünüzü zıpkınla kapatır. O'na baktığınız zaman hiçbir şey göremezsiniz O'na. Madem böyle bir dünya hayatı, Öylese dünya hayatını asıl yahu, sürekli dünya hayatı için çalışmak ve bununla bayra ve ahiretini unutmaya değer miyiz? Bir sonraki ayet cevap veriyor. اَلْمَادُ وَالْبَلُونَ زِيْنَةُ الْحَيَةِ زُنْيَةِ Çocuklar ve mal, dünya hayatının zi'netidir. Allah özel bir insanın dünyadan en çok aldatan şey, çocuklar ve mal olduğunu söylüyor. وَالْنَاقِيَاتُ الصَّارِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ اتَّوَانًا وَخَيْرٌ اَمَّلًا Fakat o kalıcı olan sahih ameller ya, dünya malı, dünya gibi sürekli olmayan o sahih ameller Allah'ın katında sevap yönünde ve hediye yönünden bunlar daha kaydırılır diyor. Bakın kardeşler, çocuğumuz bir dünyadan alıkoyuyor. Bizi Allah'tan ve ahiret gününden alıkoyuyor. O çocuğa bir şeyler alacağız, o çocuğun olmasam da ne yapacağız diye bazen Müslümanları, Allah'ı, ahiret günler için umutuyor. Çocuk on beş on altı yaşına geldiğinde bir de des çekiyor, kapıyı vuruyor, gidiyor. İşte dünya hayatı budur. Yani senin olduğuna, Allah'a denk ettiğin dünya hayatı budur. Çocuk on beş on yaşına geldiği zaman senin onun üzerinde kurduğun bütün planları, yerler bile diyor, kapıyı vuruyor, çekiyor, gidiyor. Dünya mali ağrısı değil mi? Dünya mali için çalışıyoruz, çabalıyoruz, yoruluyoruz. Hem yorluyoruz, hem o bizi yiyor. Yani biz o dünya malını yiyemediğimiz gibi, böyle bir sistemde ne de yiyeceksin dünya malını zaten. Baba dünya malı bizi yiyor, bizim ahiretimizi yiyor, bizi Allah azze ve Celle'den alıp koyuyor. Ve yine dediğinizde kardeşler, sonuç, sonuç ya bir gün geliyor iflas diyoruz, ya barayı sorup sorup büyüdüğü zaman onların ihtiyaçlarına karşılıyoruz veya burada başka bir şey fakat elimizdeki mal da bir şekilde gidiyor. Onun için Allah azze ve Celle'den hatırlatıyor. مَا <gülüyor> عِدَكُمْ يَتَّلُونَ وَمَا عِدَ اللّٰهِ sizin yanınızda olan şeyler fahimdir. Gözünüzü diktiğiniz, sizi Allah'tan alıp olan, sanki ondan başka bir şeysiniz, bir şey yoktur gibi düşündüğünüz, bunlar hepsi fahimdir. Wa nain dhanaliba. Eğer nezak istiyorsanız, eğer bir şeylerle avulmak istiyorsanız, Allah cömecelerinin yanındakilere gözünüzü dikin. Çünkü Allah cömecelerinin yanında olanlar, Allah cömecelerinin yanında olanlar fahim olanlardır. Fena izi görenler olanlardır. Bakın kardeşler, mesela dünyada. Böyle en güzel yaşayan insanı düşünün. Yani bütün dünya nimetleri onun elinde altında olsun ve Allah'a bu nimetlerle her türlü istyanı yapan bir adam düşünün. Kıyamet günü günahları da öyle onun karşısına kadar. Qalā jannā bi s-suntil adi abd al-sini. Dünyana kaç senelik aldınız? Sonra da düşünün yani bu adam bizi belki hedeflediğimizi yerine getirmiş. Dünyanın bütün nimetleri, bütün zevkleri Allah'ın eline seremiş. Allah zayyede soracak. Diyeceksen dünyada kaç mukaddem? Ne kadar ömür yaşadın? Kâinat bize bir yandan almadayorum, fakat Al-Adl bin yedi gün kalır. Ve onda bir günden daha kalır. Ve Al-Adl bin yedi gün kalır. Ve onda bir günden daha kalır. En iyisi sen bunu hesap edenlere sor. Yani Allah'ın gönderdiği melekleri, insanların yaptıklarını yazdığı için diyorlar sen bunu meleklere sor. Yani melekler değil bizimle de karar kaldığımızı diye, melekler cevap veriyorlar. قَالُوا إِلَّ بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْرَمُونَ Şayet bilmiş olsaydınız, çok az bir zaman dünyada kaldınız diyecekler. Şimdi arkadaşlar Allah için, bu dünya hayatı ne kadar eğlenceli olursa olsun, beni Allah'tan alıp koyanlar kadar unsur olursa olsun, kıyamet gününde benim hatırlayacağım bir günden başka bir şey değilse eğer, bir gün bir günden daha azsa, bunun için Allah izleyen isyan etmeye değer mi? Bunun için sorumluluklarınızı bulutmaya değer mi? Vallahi denilmez. Şu arabalar, şu evler, şu kıyafetler, şu teknoloji, şu telefonlar bunları söylerken belki gülüyoruz. Fakat bize Allah'tan alakoyan şeyler bunlar değil midir? Vallahi bakın, vallahi bir tane genç, bir tane genç Allah izleyen buna kuvvet vermiş. Allah izleyen buna imkan vermiş. Bu adam yeryüzünde Allah'ın emellerini, yeryüzünde Allah'ın iradesini gerçekleştirebilmek için bütün imkanlara sahip, güç var, kuvvet var, enerji var. Bana koyunca Allah'ın dinler hizmet etmekten alıp koyan şey bir iPhone çıkıyor sonuçta. Yani sen ona haber yaptığınız zaman, veya sen ona gel Allah'ın hizmete şey hizmet et bu enerjini İslam için kullan dediği zaman ben telefon aldım, onu taksitlerini ödüyorum diyor. Telefon aldım, onu taksitlerini ödüyorum diyor. Müslümanın diyor ki Müslüman, Allah'tan kork. Bak Allah'a gözetlenin bizim üzerimize bu kadar hakkı var. Bak diye yüzünden bizden yardım bekleyen bu kadar mutlaka var. Bak maddi olarak, bedeli olarak bizim bir şeyler yapmamız lazım. Sen sen bu dağılıklar kendini portaya yaga bırakırsa kim bu dağılığa yardım edecek? Kim bu dini ayı sarılacak? Ben Allah'ın evi taksitlerini ödüyorum diyor adam. Ben Allah'ın evi taksitlerini ödüyorum diyor adam. Bir başkasına aynısını söylediği zaman bizim ödeme var diyor. Mümkün değil benim bir şey yapma. Ben haftadan bir gün bir derste gelsen öp başına koy. Benim için kâbidir. Benim öpemelerim var öpemelerimi yapman lazım. E senin öpemelerin var. Benim öpemelerim var. var. Gencin öpemelerim var. Gencin öpemelerim var. Öbürü arabasının modelini yükseltecek paraların. var. E, peki bu dine kim hizmet edecek? Peki afiyet gününü kim hattat edecek? Peki yeryüzünde yaşantısıyla, konuşmasıyla, yürüsüyle insanlar baktığınız ama bunlar Allah'ın kurudur. Allah'a kur olan istiyorsanız bunlara bakın denilecek olan nesli peki kimler yana getirecek? Her hastalığa böyle bir nesli olan zorunda. Peki kim bunu yapar? Eğer biz dünya hayatı ve iştihar eder, dünya hayatını bu kadar gözümüzün önüne alırsak, bu zikretmiş oldukların nereye gidecek? Artık orasını Allah biliyor. Onun için kardeşler, biz dünya hayatı dediğimizde, bazı kardeşler sakın salancıyı alıyor, koçu alıyor, avlayakları alıyor, yani dünya evi bunlar yok diyor. Dünya evi denen bu değildir.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 Çünkü vakit uzun olduğu için kendinizi eziyet etmiş olmayın. Gaya derslerden istifade etmektir. Onun için nasıl rahat edebiliyorsanız, nasıl rahat oturabiliyorsanız benim için soluk yoktur. Problem yoktur. Hatta siz de rahat oturursanız ben de beraberimden rahat oturdum inşallah. Rahat oturursanız daha çok sevinirim. Üçüncüsü ise, şeytan insana unuturduğu şeylerden bir tanesi, şeytan insana Allah'ın nimetlerini unuturur kardeşler. Şeytan, insana Allah'ın Azze nimetlerini unutur. Hatırlarsanız ilk dersimizde size bir ayet-i kerime okumuşum. <gülüyor> ki, şeytanın Kur'an-ı insan insanoğluna yapmak istediklerini tahsilatlı bir şekilde Allah Azze ve Özel'e dayan etmiş. Fakat bunların içerisindeki en tehlikeli ayet, Arak Suresi'ndeki ayet-i Şeytan Allah Azze ve Özel'e dedi ki, قَالَّتْ مِنَا اَغْلَيْلَنِ Laha hudana lahum siratakal mustaqim. Bihasabta Ben de bu insanlar için senin dost oğulu yolun üzerine oturacağım. Sırrla eğer gelen namın yeniden geleceğim. Onun خلفim, onun geleceğim. Ve an eymanihim geleceğim. Ve an semaihim geleceğim. Yani şeytan insan oğluna her yönden uygun ettiği bir şey anlatıyor Allah'a rağmen. Peki ne işin yapıyor şeytan bunu? Yani bu kadar fazla hücum ettiği yer netice itibariyle elde etmek istediği şeyin ولا تجد مثله muşakil. Sen onların birçoğunun şükretmez bulamayacaksın diyor Allah Azze ve Celle. Yani ben istiyorum ki onlara öyle bir saldırayım ki sana şükretmeyi unutsunlar. Senin nimetlerine şükretmeyi bulsunlar. Allah'ın kendinden <gülüyor> Allah memnun olan insanlardan nimetler ettiği için, Allah'ın kendinden memnun olan insanlardan yüz sevdiği için şeytan insanla Allah'ın arasındaki bağı koparabilmek için Allah'ın insan üzerindeki nimetlerini insana unutur. Ve birçoğunuz kendi nefsinizi muhasebe edin, buna kendinizi de dahil ederekten söylüyorum. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerinin farkında olmadığınızı göreceksiniz. Allah böyle de hal biz kullarda diyor ki فَاسْكُرُونِي اَسْكُرُّوا Benim anım, beni zikredin ki ben de siz zikredin. وَاشْكُرُونِي وَاَكُرُونُ Bana şükredin, benim size vermiş olduğum nimetlere karşı teşekkürde bulunun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 Bakın size bununla ilgili yakın zamanda yaşamış olduğum bir tısağıtları İstanbul'da yaşayan kardeşler için söylüyorum bunu. İki tane bacı aileleriyle beraber çok uzak bir memleketten yani mesela İstanbul'dan 400 kilometre, 500 kilometre bir mesafede İstanbul'a gelmişler. Bunlar İstanbul'a geldikleri de bir tane evde misafir olmuşlar. Hatta aldatar bunlara ilgileniyorlar. Şimdi kadınlar sorularını sormuşlar. Ve bir saniye soruyu sormaya geldik. Neyse, cevaplarını almışlar. İşte soru bilinir talebesine iletmişler. Cevap gelmiş. Ondan sonra kaldırlar. kaldırlar geri kafa para bağlarında bir memleketler verilecekler. Orada okulan abla, benim eşime sormuş. Abla demiş, bunlar şimdi o kadar mesafeyi, yani 4-5 saatlik görüp bir tane soru sormak için mi geldiler? Şimdi bunlar kızları evlendirecekler. Onlarla ilgili düğünle alakalı işte müşrikler gelecek vesaire bir takım Böyle kadar gelir sorular sormaya gelmiş. Yani soru özü bir tane açıkçası. Yani örneğin müjde bir kızın düğünü yapılır mı? İslam'a karşı duran bir kızın düğününe gidebilir mi vesaire? Allah bunu sormaya gelmiş. Allah imanını idrakini annesini. Şimdi oradaki abla demiş. ya abla demiş biz nasıl büyük bir nimetin içerisindeyiz? Yani biz soru sormak istediğimiz zaman elimizin altında her tarafta yeni talepleri var. İstediğimize gidiyoruz sorularımızı soruyoruz. İnsanlar 400-500 kilometre yol gelip bir tane soru mu soruyorlar burada? Şimdi ben size soruyorum. İçinizde bu nimetin farkında olan var mı? Yani İstanbul'da yaşayanlara söylüyorum. Hangi semte bakarsanız bakın Allah Azze ve Cende'nin nimeti ve kaslıyla o semte mutlaka bir mescit var. O mescitte bir tane ilim talebesi var. Gidiyorsun sorunu soruyorsun. Biliyorsa sana cevap veriyor. Bilmiyorsa git ihtiya diye yarar sorunun cevabını almıyor, seni gönderiyor. Buna sahip olmayan insanlar var. Bakın bu bizim Allah Azze ve Cende'nin bizim üzerimizdeki en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Bu nimetin <gülüyor> farkında mıyız? Zor! Yani çoğu insan için söylüyorum bunu, çok zor. Bir tane ilim adamı anlatıyor, yani taşıdığı ilmi hak eden bir adam olmasa da anlattığı doğruyu bulduklar için size onu aktarıyorum. Hani Peygamber ve Ebu Hure bize şeytanın kıssasını bile anlatmış ve akabinde Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam Ebu Hure de demiş ki ''Sedatakallah'ı o Yani şeytan sana bu konuda doğru söyledi, ayet-i kursu yok olsa şeytanlar sana zarar vermez ama hakkı o şeytan yalancıdır. Yani bu kıssayı anlatacağın adam da haddizi hakkında bir şeyler yapmaz. Fakat anlatmış olduğu kıssa doğrudur. Bir gün diyor, başka bir ilim adamı bana dedi ki, gel akıl hastanesini ziyaret edelim. Akıl hastanesine gidelim, akıl hastanesini ziyaret edelim. Ben de onu üredim diyor. İşte gittim biraz daha deriler için hediye falan aldım diyor. Akıl hastanesine gittik diyor. Akıl hastanesine gittiğim gün diyor adam belki 50 yaşında bu arada. İlk defa o gün diyor akıl nimeti diye bir nimetin olduğunun farkına vardı. O güne kadar diyor ben, Allah'ın bana akıl verdiğini ve bunun nimetlerin en üstünü olduğunu farkında bile değilim. Yani, bir üstünü başını soyuyor kendisi anlatıyor. Biri kendini parçalıyor, biri kafasını dualara vuruyor falan. Kendi kendine sordum diyor, sen hiç güne kadar Allah'ın ve Özel'e aklı nimetine şükredin Yani bir defa da eline kaldırıp, kadar bana akıl verdiğin için sana hal olsun, bana akıl verdiğin için sana şükürler olsun diye Allah'ın ve Özel'e söylediğini mi? Söylemedi. Aynı bunu diyor kardeşler, Allah'ın mevcudu insanlara göre dünyada piyadiyet ve imtihau dunia tablani ile tespua. Allah'ın nimetlerini sayıya kalkarsanız Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. Çünkü üzerinizde bulunan her şey Allah'ın mevcudunun sizin üzerinizdeki nimetlerinden. Tabi eli aleyhi sallallahu ala muttaqizma. Rabbinizin hangi nimetini almayı Rabbinizin hangi nimetini görmemezlikten geleceksiniz diye Allah'ın mevcudunu soruyor. Bak şu anda burayı oldurmam bile, Allah'a özel de sana bir nimetidir. Bunun farkında mısın bilmiyorum ama, yani ilim meclisinde bulunan, vaaz meclisinde bulunan, bu bile Allah'ın sektir üzerinde bir nimetidir. Şu anda, bak şu anda, ben size söyleyebilirim, buraya gelmek isteyen, gelmek isteyen, gelmek için yanıp tutuşan, fakat uykusuna köle olduğundan dolayı sabah kalkıp gelebilir miyizler kendisinde olmaz. Yani sadece bana söyleyenler onları bulmuş, 60'ı, 70'i bulmuş. hani. Ona çok vermek istiyorum ama sabah sekizde eğilip uçukta kalkmak benim için mümkün değil. Çünkü adam öbür boyunca fıdratını ters çevirmiş, geceleri hayatta geçiriyor. Gündüzleri uyuyor e, öğlene kadar. Bak bu sana Allah'ın zâmedetlerinin bir nimetidir. Belki sen düşünüyorsun, diyorsun ki ben kendim sağlığımı kuruyorum, ondan sonra kalkıyorum veya sabah namazından sonra uyumuyorum. Oysa Allah dilemesen, Allah sana bu nimeti vermese, emin ol ki adım atamazsın kayda göneri. Ondan dolayı kardeşler. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini bilmemiz lazım ve bu nimetlere şükretmemiz lazım. Ve şeytanın bizim üzerimizdeki en büyük oyunu Allah'a da böyle denilen nimetlerini izle unutturmasıdır. <Gülüyor> Mesela düşünün, siz bir insana iyilik yaptığınız zaman, çok basit bir iyilik olsa bile, o adam sizin o iyiliğinizi unuttuğu zaman köprüyorsunuz, deliriyorsunuz. Nankör diyorsunuz, kâlin diyorsunuz, adama o kadar iyiliği, o kadar iyiliği, yeşil, yeşil dediğiniz de yani, çok basit bir şeydir, emin olun. O kadar ilişki akım var diyorsunuz ve bana bir selam bile vermedin Özellikle. Bakın biz bile insan olarak da bu kadar adil olmamıza rağmen nankörlüğü kaldırabiliriz. Nankörlüğü bize adım geliyor. Ya Ademlerin Rabbi olan Allah, yani insanda var olan her şey Allah'a aittir. Bir tanesi insana ait değildir ki, hepsi Allah'a aittir. İnsan Allah'a davet eden nankörlük yaptığı zaman işte düşünün ki Allah'a davet ne o insana ne kadar vazaha geliyor.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 Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin bu nimetlerine teşekkür edeceğiz. İkincisi, alız ile Allah'a hamd edeceğiz. Yani Allah'a hikredeceğiz. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Subhanallah ve Elhamdihî diyeceğiz. Allah'a hamd edeceğiz, Şukla billillah, Elhamdülillah, Şukla billillah diye Allah Azze ve Celle'ye hamd edeceğiz. Üç, Allah'ın bize verdiği nimetleri Allah'ın istediği yerlerde kullanacağız. Biliyorsunuz Allah, Davud Aleyhisselam'a ve oğlu Süleyman Aleyhisselam'a çok ciddi anlamda bir şeyler verdi mal verdiği mülk verdiği vesaire ve netice olarak Allah Azze ve Celle onlardan istediğini şöyle dile getirdi Ya i'mel u'ale davul ve Ey davul gayesi benim size verdiğim nimetlere şükür olarak da amel yapın yani şükretmek istiyorsanız bana eğer bol bol amel yapın diye Allah Azze ve Celle onları uyardı, Allah Azze ve Celle onları teşvik etti Allah Azze ve Celle hem beni hem de sizleri kendi nimetlerinin farkında olan ve o nimetlere şükreden kullarından eylesin İmam-ı burada bir sözünü söyleyeyim inşallah. Güzel bir söz olduğundan dolayı. İnsanoğlunun halini haline ettir diyor. Nimete kaybettikten sonra nimete şükreder. İnsan halini haline ettir. Nimetini kaybettikten sonra nimete şükreder. Yani mesela adamın diğer evlerinde bir yemek var. O nimeti kaybediyor. O nimeti kaybettikten sonra mesela Allah'a hamd olsun diyor. Ya biz zamanlar Allah bana böyle bir şey hürmet etmiştir. E mübarik eden varken niye hamd etmez? Varken hamd yani eğer sen varken ona şükür etseydin, varken ona hamd etseydin bu nimetin elinden gitmesin ya da Allah azze ve Celle o nimeti attıracaktır. Fakat işte insan unutmanlığından ve şeytana bilin verdiğinden dolayı maalesef nimeti unuttuktan sonra, nimeti kaybettikten sonra ve insan insanoğlu nimetinin kıymetini anlamış oluyor. Dördüncüsü ise kardeşler, şeytanın insana, şeytanın insana kendi sorumluluklarını unuturmasıdır. Şeytanın insana kendi sorumluluklarını unutturmasıdır. Biliyorsunuz biz insan ise eğer, insan olmak demek mükellef olmak demektir. Yani Allah z.B. bizi bir takım sorumluluklarla yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenlerle Allah z.B. bizi sorumlu tutmuştur. Şimdi Allah z.B. bizi sorumlu tuttuğu zaman bizim sorumluluğumuz kime karşı? Üç gibi sorumluluğumuz var. Bir, Allah z.B. neye karşı sorumluluklarımız var? Yerine getirmemiz gereken kulluğumuz var. İki, insanoğluna karşı sorumluluklarımız var.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 şeytan insana sorumluluklarını unuturur. Sorumluluklarını unuturur kendiler kardeşler. Ee, bunu genelde nasıl yapar? Yani mutlaka birçok yolu vardır. Ben özellikle hani bu ders böyle kısa olduğundan dolayı haftalarda sürebilecek bir ders olmadığı için ben bizim için en önemli ve faydalı varlığına inanılıklarını ediyorum. İnsana başkalarının sorumluluklarını hatırlatarak insana kendi sorumluluğunu unutur. İnsana başkalarının sorumluluklarını hatırlatarak insana kendi sorumluluğunu oturuyor. Nasıl olacak bu iş? Şöyle. Mesela diyelim ki biz oturuyoruz kendi aramızda falanca niye şöyle yapmıyor? Filanca niye böyle yapmıyor? İşte falanca cemaatteki adam niye böyle yapıyor? İşte falanca muslu. Yok kardeşim sen oyunu yoldu bırak falanca niye böyle yapıyor? Filanca niye böyle yapıyor? Allah seni kimsenin sorumluluğuyla sorumluluğuyla tutmamış. Sen kendi sorumluluklarına bak. Eğer başkalarının sorumlulukları hakkında konuşmak, onların gıybetini yapmak, başkalarını kendine dert etmek, sana senin sorumluluklarını unuturuyorsa evet, sen zaten husranın içerisindesin. Senin başta düşündüğün gereken şey, kendi sorumluluklarını hatırlamadır. Bakın biz, e, yani içerideken aramızda kardeşlerle geçen bu konuşmayı size aktarayım. Ben de kendi Allah'ın bana söyletildiği sözlerden kendimi istifade ettiğim için, inanıyorum inşallah siz de istifade edersiniz. Bir daha kardeş, işte toplumdan bahsediyor. Zaten cezaevlerinde toplumun en var. <gülüyor> hani nerede bir günahkar, günahkar, isyankar varsa onlar cezaevinde. Yahu dedi bunlar ne biçim insanlar? Bunlar Allah'ı unutmuşlar, bunlar ahireti unutmuşlar, bunlar ateşi unutmuşlar. Odun gibi adam. Anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun adam korkmuyor bile. A ateş diyorsun, ahiret diyorsun, Allah diyorsun, devreceksin diyor adam korkmuyor bile. Ben de aklıma şöyle bir şey geldi dedim ki bak şimdi biz bu adamı eleştiriyoruz. Niye eleştiriyoruz? Diyoruz ki bu adam Allah'ı unutmuş, ahiret günü unutmuş vesaire. Bak bu adam Allah'ın uğruna bileceği her türlü etkenin arasında yaşıyor ve beraberinde Allah'ı unutmuş. Yani bunun aslında çok fazla şaşılacak bir şey yok. Adam uyuşturucunun içinde, adam kadının içinde, adam eğlence sektörünün içerisinde. Yani adamın hayatında Allah'ı uğruna ne varsa adamın hayatında var. Sen namazda Allah'ı unutuyorsun, üzüleceksen buna üzül. Yani Allah'ın huzurunda duruyorsun. Allah'a bakar, ben geldim yarabız diyorsun. Ondan sonra Allah'a mı Yani senin odur, buna da Allah'a olmalısın. Senin odur, bunu kendine devletmen lazım. Yoksa senin müşrik insanlarda Allah'a olmamasını beklerler devletmen lazım. Vallahi arkadaşlar şimdi obam dini insan, asıl anlaması gereken budur. Yani sen Allah'ın huzurdasın, Allah seni huzuruna kabul Fakat Allah'ın dışındaki bütün her şey senin aklında, bile senin bana Allah'dan önce Allah'dan önce de gelmiyor, misal. Eğer bir şey özürleceksen. Biz sorumluluğunu hatırlayacaksak, kendine derde değilse, aha bu kendine derdi, bunun için çözüm yolları var. Onun için kardeşler, yani bizler e, başkalarının sorumluluklarını kendimize derde derken, kendi sorumluluklarımızı unutmamak zorundayız. Yani mesela örnek veriyorum bu konuyla alakalı, mesela genelde maalesef Müslümanların ortamında ziyadesi ve bulunan problemlerden bir tanesi. Mesela e, diyelim ki bir örnek veriyorum, e, başka Müslümanları eriştirmek. Başka yapılara entişirmek, başka yapılardan hakkında konuşmak, ee, mesela ve bunu bir adet haline getirmek, yani sürekli bununla meşgul olmak, mesela. O yüzden aslında insan o anda şunu düşünebilir, o esnada insan şunu düşünebilir. Ya ben şu anda ibadet yapıyorum. Yani her birim konuşmuş olduğum adamlar Allah karşı bir haram işliyordan, işliyorduysa bile. Yani fazla derin ki ben haklı hakkında konuşulmuş Müslümanlar. Diyelim ki haram üşürüyorlar gerçekten. Yani güzel olmayan bir şey yapıyorlar diye. Ben de bir haram üşürüyormuş oldu. Ben de nimet yapıyorum. Ben de Müslüman kardeşinde ol, onun hoşuna gitmeyerek olan şeyleri onun hıyafında söylüyorum. Eğer bir şeyi kendine derd edecekse, uzaktaki düşmanı kendine derdetmek derse, bak benim meclisimde bir düşman var, diğmen kaftalığı var. Bedenimin kendini duruyor. Ben onu kendime derdetmem lazım. Onunla ilgilenler ve onunla ulaşmam lazım. Bundan dolayı kardeşler, dediğimiz gibi şeytan, başkalarının sorumluluklarını bize hatırlatmak sürediyle, umum ben bizim sorumluluklarımızı bizlere unuturur. Ondan dolayı şeytandan korunmanın en güzel yolu, Yani onun unutturmasından kurtulmak istiyorken zaten bunları inşallah Allah nasip ederse müstakir bir ders yapacağız. Yani şeytandan nasıl korunacağız? Peki bu sıkıntılardan kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Allah başka yol e, göstermiş midir bize diye. Fakat ben unutturma hastalığıyla alakalı özellikle söylüyorum, zikretmekte. Süleyman Allah'ı zikrederseniz şeytan size yaklaşamaz ve size yaklaşamadığı için de size değil unutturmak hiç bir emeliniz üzerinizde gerçekleştiremez Allah Peygamber'e bile bunu söylüyor unutma hastalığına ilaç olarak biliyorsunuz bir gün Yahudiler Peygamber'e geldi bir gaz soru sordu Peygamber de bir gidiyse cevap O da bu Peygamber'e yakışan bir amel değildi bir şeyi unuttu neyi unuttu Peygamber? inşallah demeli unuttu Allahüzeyden de Peygamber'inizi uyardı وَلَا نَقُورُ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَلَى illa أَنْ يَشَىٰى Allah. Sadrı Muhammed böyle birşey, İnşaAllah cemeden ben yapacağım, ben. وَإِذَا نَسْئِدَا وَسْقُوا رَبَّكَ لِبَا نَسْئِدَا Unuttuğu zaman da Rabbini Yani madem şeytan sana unutuldu, odama Rabbini an ki şeytanın unuturma tuzakından kurtulabilesin <SILENCIO> diye. Zaten <SILENCIO> biliyorsunuz <SILENCIO> kardeşler, <SILENCIO> şeytanın bir ismi Khannaasdır. من شرر Hennas ne melektir hennas? Hennas gizlene ne Yani kul sahabenin tefsir ettiği gibi, kul Rabbini cek zaman, şeytan korkar ve gizlenir. Gizlendiği için de kula zarar vermez. Ondan dolayı, Allah Allah'a sebezeyle bizi kendini çok çok fazla zikreden kullarından eylesin. Şeytanın uzaklarından karşı bizi vasiret eylesin. Bizleri birbirlerine karşı hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden Müslümanlarla da eylesin. Dünyanın doğusunda ve bakısında, İslam için mücadele eden kardeşlerimizin ayaklarına sabrı olsun. Onların ihlas ve sünnetle tabi olmalar üzerine tasarruf. Allah da gene dünyanın doğusunda ve batısında, Müslümanların hududlarını koruyan, Müslümanlar için riyat bekleyen, Müslümanların dinini, arzını ve namusunu savunan mücahit kardeşlerimize yardımcı olsun. Allah da gene de onların kafirlere karşı uzafer edesin. Hususen bütün dünyanın üzerinde üşüşmüş olduğu Suriye'de başta Kürtlerin kafirlerini helak edesin. Ondan sonra Arapların kafirlerini helak edesin. Ondan sonra dışarıdan onlara tuzağa kuran birleşmiş milletlerden koyu Allah Azze ve Celle elabeylesin. Bizden önceki Müslümanlara kudretinin acayipliğini gösterdiği gibi Rabbimiz Cezak kudretinin acayipliğini göstersin. Ondan bütün güzel isimleriyle, ondan bütün yüce sıfatlarıyla işliyoruz. Allah Azze ve Celle düşmanlarımızın tuzaklarını onların boğazına geçirsin. Allah Azze ve Celle düşmanlarımızın tuzağını onların boğazına geçirsin. Yeryüzünün doğusunda ve batısında mutlaka olup, Bizlerden yardım talep eden kadınlarımızın ve çocuklarımızın yardımına Allah yetişsin. Bizden yardım talep eden kardeşlerimizin yardımına Allah Azze ve Celle yetişsin. Ve bizleri hakkıyla dinleyen esrar olan kullarından eylesin. Bizleri burada dağatı üzerinde bir araya topladığı gibi kıyamet gününde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sancavı adında bizleri bir araya toplasın. Allah'ın amin, Allah'ın amin, Allah Azze ve Celle'de